A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. İnn alhamdülillah, nehmaduhu, ve nasta'inuhu, ve nasta'gfiruhu. Ve na'udhu billahi min şurur enfusina, ve seyyat a'malina. Men yahdihillahu felamudillela, ve men yudlil felaha diyela. Aşhedü an la ilaha illallahu, ahdahu la sharika la.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 ve خير الهدية هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتثاتها وكل محتثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Evet muhterem kardeşlerim Riyaz al-Salihin adlı kitabımızın töbe babını bitirmiş ve Allah'ın izniyle elhamdülillah sabır babına başlıyoruz inşallah. Sabır kardeşlerim lugat manası olarak yani sözlük manası olarak elhabsu yani bir şeyi engellemek, durdurmak, meydana gelmesini alıkoymak, meydana gelmesini önlemek ve ne yapmak? Alıkoymak manasına gelir. Biz İslam dininde bir şeyi incelerken ne yaparız? Öncelikle onu, logat manasını yani sözlük manasını ne yaparız? Öncelikle onu veririz ki bu nedir? O kelimeyi anlamaya daha iyi yardımcı olmaktadır. Şer'an dediğimiz zaman kardeşlerim anlaşılacak şey nedir? Yani şeriatta İslam'ın Allah ve Resulü aleyhissalatu vesselamın o kelimeye yüklediği mana da nedir? şer'an yani şer'iatın İslam'ın yüklediği mana demektir. Lugat olarak şu manaya gelir ve nedir? Ee, şer'an böyle dediğimiz zaman nedir? Lugaten yani lugatta sözlük manası budur. Şer'an dediğimiz zamanda İslam'ın yani Allah ve Resulü aleyhissalatu vesselam'ın ondan muradı neyse o anlaşılmaktadır kardeşlerim. O zaman sabır kelimesi kardeşlerim, lugat olarak nedir? Hapsetmek, bir şeyi engellemek, mani olmak, meydana gelmesini engellemek, alıkoymak manalarına gelir. Şer'an ise manası nedir kardeşlerim? Hapsun nefsi ala umurin felâfetin. Yani üç şeyden dolayı nefsi ne yapmaktır, alıkoymaktır, engellemektir, nefsi hapsetmektir. Birincisi ala atilla. Allah'ın taatine karşı insanın sabretmesi. İkincisi an Allah'ın e, haram kıldıklarına karşı sabretmek. Üçüncüsü ise ala aktarillahlil mu'lime. Allah azze ve celal'in kaderinde ve bizim başımıza gelecek, gelebilecek üzüntü verici, hüzün verebilecek şeylerden ne yapmak? Sabretmek. Birincisi nedir? Allah'ın taatine karşı sabır. İki... Allah'ın haramlarına karşı sabır. Üçüncüsü nedir? Başımıza gelecek üzüncü, üzüntü verici, üzücü olaylardan dolayı ne yapmak? Sabretmek. Şer'an, sabrın e, merhalesi, şer'e olarak e, sabra yüklenme, mal nedir? Budur kardeşlerim. Şimdi birincisine gelince kardeşlerim, Allah'ın taatine karşı sabır. Çünkü nedir? Allah'a taat etmek bazen insanın ki biliyorsunuz, innen nefsle ama bir su diyor. Muhakkak ki nefis ne yapar? Her zaman insanlara kötülüğü emreder. O yüzden dolayı sürekli kötülüğü emreden bir nefsin Allah'a sürekli itaatte bulunması nedir? Nefsi her zaman için ağır gelmektedir. Ve bazen bu insana ağır gelebileceği gibi insanın nefsine insanın bedeni ne de ne yapabilir? Allah'a taatte bulmak, Allah'ın itaatinde bulunmak ne yapabilir? Ağır gelebilir. Tıpkı bir hac ibadetini düşünün, bir e, zekat ibadetini düşünün. Hac insanın hem bedenen hem de mali, e, maddi açıdan yaptığı bir ibadettir. O yüzden insanın nedir? Nefsine ağır gelebilir. Yani maddi olarak e, bir belli bir müddet para çıkartması, ondan sonra maddi... E, Bedenende gerçekten hac yorucu bir ibadettir ki Allah Resulü Aleyhisselam biliyorsunuz kadının cihadı haccıdır demiştir. Hacdır demiştir. Gerçekten oradaki meşakkatlere insanın sabretmesi gerçekten nefse ağır gelen şeylerdendir kardeşlerim. O yüzden insanın bu meşakkatlere sabretmesi Allah'a taatte sabre, sabra ihtiyacı vardır. Ve o sabırla beraber ne yapması gerekir? Sabretmeye karşı çaba ve gayret sarf etmesi gerekir. O yüzden Allah azze ve celle buyuruyor ki: "Ya eyyuhellezine amanu biru ve sabiru ve rabitu ey iman edenler." Şimdi Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de nedir? Belli kesimlere hitap eder. Ey insanlar, ey kafirler, ey münafıklar, ey Müslümanlar, ey müminler. Burada hitap kime? direk müminlere, Müslümanlara, ya İyuhel Dine ey iman edenler, Allahı Rab ve Peygamber aleyhissalatu vesselamı Peygamber olarak edinenler. Ne yapın? İsbiru, <gülüyor> masiyetlere karşı, günahlara karşı. Ne yapın? Başınıza gelebilecek günahlara karşı, yani günahları işlememeye karşı ne yapın? Sabredin. Vosabiru <gülüyor> ve tahammül gösterin. Allah'ın tatine karşı tahammül gösterin. Vara <gülüyor> bitu ve ne yapın diyor Allah azze ve celle çokça hayır işleyin ve yaptığınız hayırda da ne yapın istimrar yani süreklilik gösterin buyuruyor Allah azze ve celle Ali İmran suresi 200. ayeti kerimesinde sabrın ikinci çeşidi neydi kardeşlerim Allah'ın haramlarına karşı sabretmek sabırlı olmak çünkü Allah azze ve celle'nin e, haramlarına karşı insanın ne yapması gerekir? Nefsini tutması işlememesi gerekir. Dediğimiz gibi nefis her zaman için insanları ne yapmaktadır? Kötülüğe sevk etmektedir. O yüzden dolayı bu kötülüklere karşı yani nefsin yalan, dolandırıcılık veya ee, insanların mallarını haksız yere yemek veya yetim malı yemek veya faiz yemek gibi şeylerden yani bu tür Allah Azze ve Celle'nin haramlarını yememeye karşı ne yapmak? Sabretmek gerekir. Mesela biz daha önceki dersimizde ne dedik? Ee, i̇nsanın gözü doymaz. Bir vadi dolusu altın olsa ne yapacaktır? Bir vadi dolusu daha altın isteyecektir. Ve insanın diyor gözünü ancak bir avuç ne yapar diyor? Toprak. Diyor. Öyleyse gelin Allah'tan tövbe isteyin. Neden tövbe isteyin? Çünkü mal hırsı olan bir insan hiçbir zaman ne yapamayacaktır? Sürekli tek çabası mal toplamak olduğu için acaba o gelen mal helal mi haram mı diye gözetmeksizin mal biriktirmeye çalışacaktır. O yüzden gelin yol yakınken ne diyor? Allah Azze ve Cenniye'ye güzelce tövbe edin ki Allah tövbeleri çokça kabul edendir diyor. İşte bu sabır da aynı böyle kardeşlerim. O yüzden insanoğlu her zaman için belki de nefse hoş gelebilecek ama Allah Azze ve Celle'nin haram kıldığı şeylere ne yapmaması gerekir? Bulaşmaması için, uzak durmak için kendini sabır etmesi gerekir. Çünkü bazen Allah Azze ve Celle'nin haram kıldığı şeyler ne yapabilir? insana lezzet verebilir. Ama nedir bu lezzetler? Alabileceği lezzetler, lezzetler nedir? Çok kısa lezzetlerdir. Belki dünyada yaşadığınız boyunca o lezzetten tadabilirsiniz. Ama Allah Azze ve Celle'nin muhakkak ki azabı çok çetindir. Evet kardeşlerim o yüzden bu haramlardan uzak durmak için de nedir? İnsanın sabra ihtiyacı vardır kardeşlerim. Üçüncüsü ise nedir kardeşlerim? Allah Azze ve Celle'nin bize takdir etmiş olduğu, yani kaderimizde yazmış olduğu nedir? Üzüntü verici veya başımıza gelecek musibetlere karşı ne yapmak? Allah Azze ve Celle'den sabır dilemek ve o tür şeylere karşı ne yapmak gerekir? Sabretmek gerekir. Kardeşlerim, bir insan... Dünya hayatında bir musibetle karşılaştığı zaman yani başına bir kötülük, bir musibet geldiği zaman o insanda ne vardı? Dört tane hali ruhiyeti içerisine girer. Birincisi nedir? Yani onu öfkeyle karşılar. Yani başına bir musibet geldiği zaman nedir? İnsan öfkelenir. İkincisi sabreder. Üçüncüsü o başına gelen musibetten dolayı rıza gösterir, razı olur. Dördüncüsü ve en önemlisi ne yapar? Şükreder. Bir, öfkelenir. İki, sabreder. Üç, razı rıza gösterir. Dört, Allah'a şükreder. Şimdi kardeşlerim, insanın öfkelenmesi nedir? Ya kalbiyle, ya diliyle, ya da azalarıyla. Şimdi kalbiyle dediğimiz zaman nedir kardeşlerim? Kalbinden Rabbisine karşı bir şüphe uyanır. Yani Rabbisine karşı öfkelenir haşa. Allah korusun. İşte Rabbim bunu bana neden verdin? Ben buna müstahak mıydım? İşte nasıl böyle bir şey bana verirsin gibi Allah korusun kalbinden Allah'a karşı bir öfkelenme meydana gelir. Kalbiyle öfkelenir. Deliliyle nasıl öfkelenir? İşte Allah Azze ve Celle'yi öfkesine kazanabilecek... İşte Allah korusun zamana küfretme veya işte Allah korusun lanet olsun böyle kadere gibi sözler haşa insanı ta dinden çıkaracak kadar büyük sözlere ne yapabilir? Ee, neden olabilir? Veya amelleriyle ne yapabilir? Bunu öfkeyle karşılayabilir. İşte sırt başıyorlar, saçınıyorlar, başınıyorlar biliyorsunuz. Muhakkak ki Allah azze ve celle insanların canlarından eksitmekle yani insanların sevdiğinden almakla da insanı ne yapar? Muhakkak ki imtihan eder. Ve insan böyle bir durum karşısında biliyorsunuz. Cahiliyede insanlar kadınlar nasıl ağlaşırlardı. İşte elbiselerini, paçalarını yırtarlardı. İşte saçlarını yolarlardı. Kendilerine vurur, yüzlerine vururlardı. Ve bugün maalesef biz de bu tür şeyleri ne yapmaktayız? Görmekteyiz. O yüzden üç, üç şey yani kalbiyle, diliyle ve azalarıyla insan ne yapabilir? Başına gelen musibetlere öfkelenirler. Yani başına gelen musibeti öfkeyle karşılardılar kardeşlerim. İkinci hal nedir? İnsanın başına gelen musibetler karşısında sabretmesi. Yani bu nasıldır kardeşlerim? İşte başına gelen musibetten dolayı sabreder. Yani biraz önceki anlattığımız şahıs gibi kalbiyle, diliyle veya azarlarıyla herhangi bir öfkelenme durumu meydana gelmez. Buna karşı sabırlıdır. Ama bunun yanında sabretmesine rağmen ne yapmaz kardeşlerim? O musibetin kendi başına gelmesinden de hoşlanmaz. Üçüncü hal nedir kardeşlerim? Üçüncüsü de o başına gelen musibetten dolayı razı olması, rıza göstermesidir. Yani nedir kardeşlerim? Muhakkak ki bu başıma gelen musibet Allah Azze ve Celle'den gelmiştir diyerek herhangi bir sıkılmaya, herhangi bir bunaltıya, veya kendisini helaka götürecek sözler söyleme, sözler söylemeden nedir? Bu Allah'tan geldi muhakkak ki sabrederim diyerek herhangi bir Allah Azze ve Celle'yi kızdıracak durumlardan ne yapar kaçınır ve ona razı gösterir, razı olur. Dördüncüsü ve en önemlisi de nedir? Şükreder. Bu nasıldır kardeşlerim? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam başına bir musibet geldiği zaman ne dermiş? Bunu ezberleyin Elhamdülillah Ala kulli hal Elhamdülillah Ala kulli hal dermiş Yani her halükarda Allah'a hamd olsun. Şimdi Eskiden Bir insanın başına bir e, Parmağına bir e, Şey isabet ediyor Yaralanıyor veya kopuyor her neyse Bu Allah'a hamd ediyor Ve diyorlar ki işte senin parmağın kesildi Veya e, kanıyor Neden Allah'a hamd ediyorsun Çünkü diyor onun sabretmemden dolayı ondan alacağım ecir muhakkak ki onun acısını bana unutturdu deniyor. O yüzden kardeşlerim ne olması gerekir? İnsan başına bir musibet geldiği zaman ne yapması gerekir? Elhamdülillah ala kulli hal diyerek ona şükretmesi gerekir. Neden? Çünkü o musibet sayesinde eğer sabredersen Allah Azze ve Celle'nin mübeşşeri sabirin o sabredenleri müjdele dediği kimseleri ne yaparsınız? Ecrini kazananlardan olursunuz. O yüzden insan elhamdülillah ala kulli hal. Her halükarda Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun demesi gerekir kardeşlerim. <gülüyor> o yüzden Allah Azze ve Celle... Biraz önceki okuduğumuz ayeti kerimede ey iman edenler sabredin başınıza gelen musibetlere tahammül gösterin ve sürekli hayır işleyin ve hayırda da ne yapın süreklilik hayır işleyin ve hayırda süreklilik olun sürekli yani sürekli o hayırı devam ettirin ve ne yapın Allah'tan korkun umulur ki kurtuluşa erersiniz umulur ki iflah olursunuz buyuruyor Allah azze ve celle. Sabır yani masiyetlere karşı sabır. Tahammül yani Allah'a taatle ne yapmak? Tahammül göstermek. Ve çokça hayır işlemek ve o hayırda süreklilik göstermek. Ve takva da yani Allah Azze ve Celle'den gerektiği gibi korkmak. Yani onun emirlerini yerine getirip Allah Azze ve Celle'nin yasakladıklarından kaçınmak da yani genel olarak takva da bütün bunları ne yapmaktadır kardeşlerim? içine. وَاتَّقُ اللّٰهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Öyleyse Allah'tan korkun, umulur ki kurtuluşa erersiniz. Ve ne diyor? فَاسْبِرُوا عَنَّ حَارِمِ Allah'ın haramlarına karşı sabredin. Yani nedir? Onları yapmayın. Sakın ola ki Allah'ın haramlarına yaklaşmayın ve ondan ne yapın? Uzak durun. Sabır yani Allah'ın haramlarına karşı sabır nasıl olur? Onu yapmamakla, ondan uzak durmakla ve ona yaklaşmamakla. Allah'ın haramlarına karşı sabır nedir? Bu şekilde olur. Yaklaşmayacaksın, uzak duracaksın ve kesinlikle ne yapmayacaksın? Onu yapmayacaksın. O yüzden kardeşlerim muhakkak ki nefis her zaman için insanı e, masiyete e, ne yapmaktadır? Çağırmaktadır ve insanın her zaman bu şeyde ne yapması gerekir? Sabretmesi gerekir kardeşlerim. Evet. Ve yine sabırla alakalı kardeşlerim yani çokça hayır işleyerek el murabata dediğimiz çok hayır işlemek o hayırda süreklilik göstermek nedir? Yine hadiste geldiği gibi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki isbâhul vudûi alal mekâri yani insana zor geldiği halde düşünün ki kışın buz gibi havada buz gibi suyla tam olarak yani Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in aldığı gibi bütün azalarınızı gerektiği gibi yıkayarak ne yapmak? Abdest almak. Ondan sonra kesratul hutâ ilel mesacit. Mescitlere çokça adım atmak. Ki biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam hadisinde Sizler diyor her kim güzelce abdest alır ve camiye sırf Allah rızası için yani sırf namaz kılmak maksadıyla giderse çıkarsa diyor. Muhakkak ki attığı her adımda nedir? Allah Azze ve Celle ona bir sevap yazar ve yine attığı her adımla birlikte Allah Azze ve Celle ne yapar diyor? Onun bir günahını siler diyor. Ondan sonra ne diyor? Vantidaru salate ba'de salâ yani namazı kıldıktan sonra yerinde oturur ve diğer namazı beklerse. Fezalikumur ribat fezalikumur ribat diyor. Yani bu nedir? Hayırdır. Büyük bunlarda bu işlerde büyük hayır vardır ve bu işleri her kim devam ederse gerçekten onun için büyük faideler vardır buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselam. Müslimde gelen rivayette kardeşlerim. Ve dediğimiz gibi takva da bunların hepsini ne yapmaktadır, içine almaktadır kardeşlerim. Ve ondan sonra bütün bunları yapmak yani bu saydığımız bütün şeyleri yapmak nedir? Felaha insanın kurtulmuşmasına ne yapılır? Birer vesiledir. O yüzden ne diyor? La tuflihun. Umulur ki kurtuluşa ererseniz buyuruyor Allah Azze ve Celle kardeşlerim. Yine Allah Azze ve Celle buyuruyor ki kardeşlerim. Walla nabluwanakum bi şeyin min al kaffi. Wal jugi w nqs min Ondan sonra geliyor kardeşlerim diyor ki Allah Azze ve Celle muhakkak ki biz sizleri biraz açlıkla biraz korkuyla biraz açlıkla canlardan mallardan ve meyvelerden biraz eksiltmekle muhakkak ki sizleri ne yapacağız? İmtihan edeceğiz öyleyse ya Muhammed o sabredenleri müjdele buyuruyor Allah Azze ve Celle Bakara suresi 155. ayet-i kerimede. Allah Azze ve Celle burada kasem ediyor kardeşlerim, yemin ediyor. Muhakkak ki ben kullarımı diyor, ne yapacağım? İmtihan edeceğim. Nedir? Bazı şeylerle, biraz korkuyla. Korku nedir kardeşlerim? Dikkat ettiyseniz ayeti kelimede biraz korkuyla diyor. Yani korkunun birazıyla, bir kısmıyla. Yani Allah'ın adaletiyle çünkü hiç kimse Allah Azze ve Celle kuluna zerre miktarı kadar ne yapmaz zulmetmez diyor. Korkunun birazıyla eğer korkunun tamamı olsaydı yani sürekli bir korkuluk olsaydı yani sürekli bir korku içinde yaşasaydı muhakkak ki bu neydi insanın helakına sebep olabilecekti. O yüzden nedir kardeşlerim korku? Faktül emni yani insanın emniyetini kaybetmesidir. Yaşam güvencini kaybetmesidir. Ve bu açlıktan daha şiddetli bir şeydir. Yani insan acıktığı zaman ne yapabilir? Çarşıya pazara gidip bir şeyler satınabilir veya bu da yoksa en azından biliyorsunuz sahabelerin yaptığı gibi kardeşlerin bir seferde hiçbir şey bulamıyorlar. Ve gidip ağaçların o ne yapıyorlar? Kabuklarını Kemiriyorlar, kabuklarını yiyorlar. Yani insan hiçbir şey yapamasa bile gidip ne yapabilir? Bunu yapabilir. O yüzden korku, bir insanın korkusunu kaybetmesi, güveni kaybetmesi nedir? Açlıktan daha şiddetli olduğu için Allah Azze ve Celle ayeti kerimesinde ne yapıyor? İlk önce açlığı zikrediyor. Ondan sonra ne diyor Allah Azze ve Celle? Biraz açlıkla. Yine biraz önceki dediğimiz gibi hep bir kısmıyla, tamamıyla değil. Açlık kardeşlerim. Nedir? Bu birkaç manaya gelebilir. Birincisi nedir kardeşlerim? Doymama açlığı. Ki biliyorsun bu bir hastalıktır. İnsan her ne kadar yese yese bile ne yapar? Doymak bilmez. Bu da bir hastalıktır. Bu da bir nedir kardeşlerim? Bir nevi açlıktır. İkincisi nedir kardeşlerim? Allah Azze ve Celle'nin insanlara çoraklık, kıtlık vermesi nedir? Yine açlığın çeşitlerinden bir tanesidir kardeşlerim. O yüzden Allah Azze ve Celle wanak simin el amwan ve mallardan biraz eksitmekle, yani ticaret yapmış ticaret yapıyorsanız ticaretinizde daha az kazanç elde etmeniz veya hasara uğramız veya ziyan etmeniz gibi veya biraz daha malınızın eksitmekle veya iflas etmenizde Allah korusun nedir muhakkak ki Allah Azze ve Celle sizleri imtihan etmektedir. Ve ne diyor? Well anfus yani öldürmekle sizin en sevdiğinizi, ananızı, babanızı veya neyse en yakınınızı, sevdiğiniz kişileri de öldürmekle ne yapacaktır? Muhakkak ki Allah Azze ve Celle sizleri imtihan edecektir. Ve ne diyoruz daha sonra? Yani sizi biraz o meyvelerden eksitmekle de muhakkak ki Allah Azze ve Celle sizleri ne yapacaktır? Sınayacaktır, imtihana çekecektir. Ve ondan sonra diyor ki Allah Azze ve Celle diğer ayette ma يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ hisab. Eğer her kim diyor bunlara sabrederse muhakkak ki sabredenlerin ecrini, sabredenlerin sevabını Allah Azze ve Celle hesapsız olarak verecektir buyuruyor Allah Azze ve Celle. بِغَيْرِ hesap yani hiçbir hesap olmaksızın yani yaptıkları e, salih amelleri salih amellerin karşılığını kat kat vererek ki biliyorsunuz Allah Azze ve Celle bir sevaba bir on misliyle on mislinden ta 700 yüz misline kadar sevap vereceği ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlara va vaat ediyor kardeşlerim. Evet kardeşlerim ve yine ayeti kerimede Allah Azze ve Celle diyor ki öyleyse o sabredenleri müjdele diyor. Ve men sabahvaga far innallah inne delike lemin azmin Umuur her kim sabrederse ve bağışlarsa muhakkak ki o şükredilmesi gereken büyük işlerden bir tanesidir kardeşlerim O yüzden insan oğlu iki te iki şeyde ne yapar kardeşlerim hesaba çekilir nedir birincisi eziyet kendisinin başına karşı gelen eziyetlerden dolayı ikincisi de e, taatinden dolayı ve sabrından dolayı Allah yolunda Allah için başına gelen eziyetlere ne yapması gerekir? Sabretmesi gerekir kardeşlerim. Ve yine Allah Azze ve Celle ayeti kerimesinde diyor ki İsta'inu bis sabri ve salah innallaha Allahe me'assabirin Öyleyse ey müminler Allah Azze ve Celle'den sabırla ve namazla ne yapın? Yardım isteyin diyor. İnnallâhü me'assâbirîn. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle sabredenlerle beraberdir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Yani burada Bakara 153. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle Subhanahu ve teala insanların başlarına bir musibet geldiği zaman sabrederek ve namazla ki muhakkak ki biliyorsunuz inna salate ani'l fuhşae muhakkak ki namaz insanları her türlü fahişiyattan ve münkerattan İslam'ın karşıtı olan İslam'ın emretmediği şeylerden ne yapar muhakkak ki kötülüklerden alıkoyar diyor. O yüzden Allah azze ve celle başımıza bir musibet geldiği zaman sabırla ve namazla Allah azze ve celle'den yardım istememizi ne yapıyor bu ayet-i kerime de emrediyor kardeşlerim. Nitekim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 Yısra, muhakkak ki her zorluktan sonra da bir kolaylık vardır buyuruyor. Allah Resulü sallam. Ahmet'in civayet ettiği hadisi, şerif, şerifede, hadisi şerifte kardeşlerim. Ve Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam yine Taberi'nin tefsirinde gelen ve Şeyh Halvani Rahimahullah'ın e, hasenlediği bir hadisi şerifte. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın başına bir olay geldiği zaman hemen ne yapardı? Namaz kılmaya koşardı kardeşlerim ve yine Allah Azze ve Celle kitabında muhakkak ki namaz her türlü fuhşiyattan, kötülükten ne yapar diyor namaz ne yapar alıkor diyor çünkü namaza baktığımız zaman kardeşlerim birçok ibadeti namaz ne yapıyor içinde topluyor ki siz düşünün Allah Azze ve Celle'nin önünde duruyorsunuz her türlü dualarla zikirlerle ne yapıyorsunuz ona yalvararak ona nida ederek namazınızı tamamlıyorsunuz. O yüzden bu da nedir? Sizin yardım olunmanıza bir sebeptir kardeşlerim. Ve ne diyor Allah azze ve celle? İnna Allahu ma'as sabirin. Muhakkak ki Allah azze ve celle sabredenlerle beraberdir. Bu sabırda kardeş beraber olma Allah Azze ve Celle'nin kullarıyla beraber olma nedir? İki türlüdür. Birincisi genel bir beraberlik. Bütün kullarıyla beraber olması yani genel olan. İkincisinde khas özel olandır ki o da nedir? Allah Azze ve Celle'nin peygamberlerine ve onun tabilerine yardım ederek ve onları güçlendirerek ne yapmasıdır. Onlarla beraber olmasıdır. Nitekim Allah azze ve celle Nahl 128'de inna llaha mualline takavvalladine hum Muhakkak ki Allah azze ve celle muttakilerle nedir? Allah azze ve celle'den hakkıyla korkanlarla beraberdir. Muhakkak ki valladine hum onlar nedir? İyilik sahibidir. İnna llaha muasabirin ve yine Allah diyor muhakkak ki sabredenlerle beraberdir buyuruyor kardeşlerim. Evet. Allah azze ve celle daha önceki ayet-i kerimede ne diyor? Ve beşeri sabirin ellezine eza iza asabetu musibetun kallu inna lillahi ve inna ileyhi Öyleyse ey Muhammed onları müjdele diyor. Onlar öyle kimselerdir ki onların başlarına bir musibet, bir bela geldiği zaman onlar derler ki inna lillahi ve inna ileyhi yani inna Allaha biz Allah azze ve celledenin mülküz ve muhakkak ki Allah azze ve celled mülküne dilediğini yapar demektir kardeşlerim ve va inna ilehi rajeun ve bunu itiraf ediyoruz muhakkak ki bizler ne yapacağız Allah azze ve cellede muhakkak ki döneceğiz kardeşlerim eğer sabre dersek Muhakkak ki Allah Azze ve Celle bu musibetlere sabretmemizden dolayı ecrimizi ne yapacaktır? Kat kat verecektir. Ve yine ayetin kelimenin devamında diyor ki Ulaike aleyhim salawatun min rabbihim ve rahme Ve onlar diyor Allah Azze ve Celle onlar için salavat. Yani o sabredenler için salavat. Allah Azze ve Celle onlara salat eder. Yani salavat nedir kardeşlerim? Allah Azze ve Celle mele'ül alada yani meleklerin katında o sabreden musibetlere, sabreden insanlara ne yapar? O meleklerin yanında över diyor. Ve onlara Allah katında muhakkak ki sevap vardır diyor, rahmet vardır diyor Allah Azze ve Celle. Ve ula'ike humul Allah Onlar ki muhakkak ki Allah Azze ve Celle'nin hidayet verdiği kimselerdendir kardeşlerim. Yani nasıl bir hidayettir bu? Onlar diyor sabırla e, ve namazla yardım isterler. Ve ondan sonra dediğimiz gibi başlarına bir musibet geldiği zaman bu musibet ondan dolayı ne yapmazlar? Öfkelenmezler. Bunun daha yüksek olan rızayı gösterirler. Bunun daha yükseği olan ne yaparlar? Sabrederler, Rıza gösterirler ve bunun da en üstünü ve en mükemmeli olan ne yaparlar? Allah Resulü Aleyhisselam'ın dediği gibi elhamdülillah ala kulli hal diyerek... Allah Azze ve Celle'ye o başlarına gelen musibetten dolayı ve sabrettikten sonra sabırlarının karşılığı alabilecekleri ecirden dolayı ne yaparlar? Muhakkak ki Allah Azze ve Celle'ye şükür ve niyazda bulunurlar kardeşlerim. O yüzden bir Müslümanın başına bir musibet geldiği zaman öncelikle demesi gereken tek söz nedir? Elhamdülillah ala kulli hal veya Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi. Ve Ondan sonra kalbinde en ufak bir şek bir şüphe dahi Allah Azze ve Celle'ye karşı ne olmayacak olmayacak ona karşı öfkelenmeyecek Allah Azze ve Celle'ye karşı yani ne kalbinde ne lisanıyla ne de amelleriyle bunu hiçbir zaman ne yapmayacak göstermeyecek aksine ona rıza gösterecek bu Allah Azze ve Celle'nin başımıza verdiği bir imtihan olduğunu. Çünkü Allah kasem ediyor. Muhakkak ki biz onları ne yapacağız? İmtihan edeceğiz. Bu Allah'ın bize bir kaderi olduğunu bilecek rıza göstereceğiz. Ve ondan sonra en mükemmeli de ne yapacağız kardeşlerim? Başımıza musibet geldiği zaman Allah Azze ve Celle'ye şükür ve niyazda bulunacağız kardeşlerim. O yüzden Allah Azze ve Celle başımıza bir musibet geldiği zaman hakkıyla ona sabredip şükreden kullarından eylesin kardeşlerim. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. Subhanekallahumma rabbena ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruke ve etûbuke ve akhiru du'wana en elhamdülillahi <gülüyor> rabbil